Zümer Suresi Bismillahirrahmanirrahim Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez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 Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı, sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek, üç kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah'a, sizin iman etmenize muhtaç değildir ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınıza haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki küfrünle az bir süre yaşayıp geçin, şüphesiz sen cehennemliklerdensin.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 Ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak, sadece O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu, apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah, kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının! Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan, ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için, Cennette üst üste yapılmış, Ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de, Onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla, Renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse,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 Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür keşke bilselerdi. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da, insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye, hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah, birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir köle adam ile, Yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed! Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz, siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok? Dost doğru Kur'an'ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. Allah işlediklerinin en kötüsünü örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vermek için onları böyle mükafatlandırdı. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar.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 De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse, Kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah, ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, Ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, Diğerlerini belli bir süreye, Ömürlerinin sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalarda mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah, bir tek ilah olarak anıldığında Ahirete inanmayanların kalpleri daralır Allah'tan başkaları ilahları anıldığında Bakarsın sevinirler De ki Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Gaybı da Görünen alemi de bilen Allah'ım Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda Kulların arasında sen hükmedersin eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, Alay etmekte oldukları her şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti. Ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar?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 ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, Kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı, Vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi, Elbette ona karşı gelmekten Sakınanlardan olurdum Demesin Yahut azabı gördüğünde Keşke benim için dünyaya bir dönüş Daha olsa da iyilik yapanlardan olsam Demesin Allah şöyle diyecek Hayır öyle değil Ayetlerim sana geldi de Sen onları yalanladın Büyüklük tasladın Ve inkarcılardan oldun Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları, başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey cahiller, siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, elbette amelin boşa çıkar, ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sûr'a sure üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında, göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler. Size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür.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 ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.